adam çıkacak. Orada ev yapacak. Çıkabilir. Ama üstad demiyor aya çıkamazsınız falan filan. Yalnız üstad başka türlü diyor. Başka bir şey anlatıyor. böyle Üç tane fikriyat anlatıyor. Biri aya aşık. Sen aya aşıksın diyor değil mi? Ha, sen de diyor çiçeğe aşıksın. Sen de işte diyor suya aşıksın falan. Üç kişi anlatıyor. Sen diyor aya aşıktın. Işte aya çıktın diyor. Gördün diyor. Ne hayatı var ne siyasi var. Bak. Ay'a çıkıyorlardı o zamanlar. Biz bu kitaplardan dedik çıkacaklar ay'a. Çünkü üstad işaret ediyor. Bak diyor kamere girdin ama diyor hayatı yok onlar Hayat arıyorlardı Biliyor musun? Dünyalar gelmeye başladı ya. Şimdi Amerika orasının hayat olsa orada çıkacak oraya. Oradan kadar aşağı atacak yani. İndi <gülüyor> dünyanın başına bela olacak. Tabii. Şey için değil Hayır için değil. Çıktınız işte gördünüz ne ziyası var ne hayatı diyor. Böyle söylüyor. Ama demiyor ay'a çıkamayacaksınız işte şöyle olur işte çıkacak. Öyle dese o zaman günü gelmeden evvel anlatılan şey zararlı olur. Şimdi sen efendim 5 yaşındaki çocuğa lisedeki talebenin dersini versen e, çocuğa zarar etmiş olursun değil mi? Aynen öyle. Bazı meseleler var ki zaman tefsir eder onu. Mesela Üstad diyor ki ben dünyadayken diyor, şan ve şereften alkışlanmaktan kaçtım diyor. Böyle şeyleri istemedim. Ölümüm de diyor Mezarımı da diyor kimse bilmeyecek diyor. Bir iki kardeşimden başka kimse bilmeyecek benim ölümümü diyor. Mezarımın nerede olduğunu. Halbuki üstad vefat ettiği zaman bütün dünya mezarının nerede olduğunu bildi. Urfa'da. Hatta ağabeyler bile ya demiş böyle dedi ama <gülüyor> saklayamadık üstadı bir tarafa. Herkes bildi. Ama sonra bir ihtilal oldu. Üstadın mezarını yıktılar. Nurcular burasını dergah yaparlar, burasını üs yaparlar diye bazı gerbezeler yıktılar. Üstadın mezarının mübarek cesedini çıkardılar. Bir yere götürdüler. Şimdi kimse bilmiyor. Bakın üstadın dediği çıktı. Ama <gülüyor> Zaman tefsir etti onu. Yine kitabında bir şiir gibi bir şey var. Yıkılmış bir mezarım ki üzerinde Said'den yığılmıştır 79 en diye Öyle bir şifre gibi bir şey yazmış. Yıkılmış bir mezarım ki diyor. O da diyorduk, okuyanlar mezar yıkılmadan önce kim bilir üstad, neyi anlatmak istiyor burada? Kim ne ki mali dediği gibi Süleyman Çelebi'nin? <gülüyor> mezar yıkılınca, eyvah ya üstad dedi Diyor zaten burada, yıkılmış bir mezarım ki. Demek ki bazı şeyleri zaman tefsir ediyor. O gün gelmedikten sonra o söz geçerli olmuyor. İnsanlar onu anlayamıyor. <gülüyor> Demek ki Kur'an-ı Kerim her şeyi hikmetli söylüyor ve herkesin de anlayacağı şekilde söylüyor. Değil mi? Miyim olan zaten odur. Miyim olan karşı taraftakini yormayacaksın. Adam doktorsa doktorun anlayacağı şekilde konuşacaksın. Daha güzel olur. Hatta Behistad diyor ki tabibe diyor tıp dersi vermek fuzuliliktir. Ama teşhis-i yardım edecek noktaları söylemek hastanın vazifesidir. Efendim şimdi şuranda bir ağır. Ne zamandan beri? 24 saattan beri. Daha önceden oldu mu 3 sene evvelde olmuştu. Şimdi adam ona göre teşhis edecek ya. Onları sen ona anlatıyorsun. E bil bakalım ne demek şu anda? <gülüyor> e, öyle olmaz. Öyle olmaz. O adam bir kolaylık yapacaksın yani. Kolaylık yapacaksın. E böyle. Şimdi belakat diyor belakat <gülüyor> çocukla konuşuyorsan çocuk gibi konuşacaksın <gülüyor> çocuk güler oradan seni başını saklarsın oradan çıkarır kafasını falan seninle bir arkadaşlık kurar çocuk ama sen o gel bakayım ne nedir orada gel böyle otur desen büyük adama dediğin gibi çocuk ağlar kaçar <gülüyor> e sen şimdi aynı hareketi bir büyük adama yapsan <gülüyor> çocuğa yaptığın gibi bu adam der ki, kafayı şu dışarıya dedi galiba adam hareketler yapıyor <gülüyor> göre tıraş. Hah, i̇şte buna göre. <gülüyor> göre tıraş. Adamına göre konuşacaksın. Adam çobansa çoban. Bir çobanla bir yerde karşılaştın. Nasılsın kardeşim? İyiyim. Ne kadar koyunun var? İşte şu kadar. Senede kaç defa doğurur? Adam çoğaladır anlıyor anlıyor bu işten der sever seni işte senede kaç defa kırkarsınız koyunlar bu kadar yünleri ne yapıyorsunuz şöyle, gübreleri ne oluyor bunun falan şöyle bu, falan. İşte bu kepenek ne işe yarar bu kaval ne işe yarar sorarsan adam hoşuna gider yani der bu adam bilgili birisi Efendim, doktorla konuşursan doktorun anlayacağı şekilde ama bir sorarsın konuşursun ben bir gün bir doktora sordum doktor bey dedim hani insan bazen titriyor hani o saç patlatan insanı titrer bır, bır, bır, Dişleri bölgür gibi yapıp. bu titremek neden titriyor insan?" Ha dedi. güzel bir soru sordun." dedi. Şimdi fizyoloji doktoruymuş o da. Dedi ki "Efendim dedi, şimdi vücudum dedi bir normal ısısı vardır." dedi. "Mikrop gelir dedi o termostatı oynar." dedi. 36.5'ten 41'e kaktırır dedi. Adeta yani sanki oynuyor birisi. Fişi şey yapıyor. Şimdi bakın bu otomatikmiş. Bugün bazen çalışıyor, bazen duruyordu. Dedim arkadaşlar dediler şimdi hava ısınmaya başladı mı çalışır, o seviyeye geldi mi durur. Ama şimdi durmuyor, devamı sıcak gariban yetiştiremiyor ki, <gülüyor> devamı çalışır, 48 saat durmaz. Ha. Şimdi o mikrop, o termostatı 41'e çıkarıyormuş adeta, öyle anlatıyor şimdi, benim anlayacağım şekilde anlatıyor. Şimdi bu sefer diyor vücudun 41 dereceye ihtiyacı var, hararete, nasıl bunu elde edecek? hareket. Titre titre titre titre. Nonsan hareket yap dışarı oluyor. Hareket diyor harareti tebliğ eder. Hareketten hararet olur. Ondan sonra hararet 41'e çıkınca açın yorganları diyor bu sefer. Şimdi biz hasta olduk, sıtmak diyor. Çocukken anne ört, bir yorgan atıyor, gene ört, yatak atıyor üstüne, gene titriyorsun Çünkü içten geliyor o vücut o ısıyı yapacak yani, o ısıyı yapacak. Yani bu cana bak, kın koyduğu bir kanun nasıl insan hasta olduğu zaman iştahı kesiliyor Niçin? için vücut hasta ya yese eritemeyecek cenab Hak onun iştahını otomatikman kesiyor ta ki yemesin diye yemiyor adam yemeyince vücutta tabi fazla yorulmuyor ya. Yani. demek ki kardeşler duruma göre bak adam bana öyle bir soru sordum doktora o da bana anlattı ben de şimdi başka yerde anlatıyorum bunu o şuma gitti yani şuma gitti anlatıyorum Sonra mesela bir yeri kesildi mi insanın? Dedi orada dedi, hazır dedi tamirciler vardı mikroplar bilmem ne dedi adam, bir iş söyledi ona? Onlar da hemen dedi harekete geçerler dedi o yama yaparlar oraya dedi yani nasıl şurada su patlasa bir telefon ediyorsun <gülüyor> su teşkilatından geliyorlar kazıyorlar mazuşlar bir şeyler yapıyorlar akan suyu durduruyorlar beyefendi telefon attı koku ekliyorlar. Orada da işçiler vardır dedi, o mikrop şeyler dedi, bakteriler efendim, deneyler, alt buvarlar, alt buvarlar gibi şeyler, isim dedi. Onlar dedi geliyorlar hemen orada o kanı donuk donuklaştırıyorlar. Orada dedi bir tabaka teşkil ediyor, kan duruyor dedi. Biz diyoruz kan kesildi, kesildi ama orada bir haliyet var yani öyle. Kanı biz durdurmuyoruz. Ha, ha ya. Şöyle. İşte böyle. Herkesin anlayacağı şekilde konuştun mu adam rahat ediyor. E şimdi sen ona anlamayacağı bir şekilde konuşursan, sıkılır yani bir daha da gelmez. Bir zamanları böyle bir hoca efendi mezun olmuş, medreseden çıkmış, tabi ilim erbabı, ilim erbabı, ilim erbabı ile konuşurken onlara has tabirler vardır. Efendim nerede tedris ettiniz? tedirizatını falan yerde tedarrüs ettim. İşte efendim icazetinizi kimden aldınız? İşte falan alim ulemanın yetim mübarekinden icazetimi efendim istihlal ettim falan böyle. Onlar o konuşmaktan zevk duyarlar böyle. Nasıl çıkıyorlar şimdi profesörler efendim? efendim işte Performansını çıkıyor. Öbürü işte efendim bu işin prosedörü böyle diyor falan. Yani halktan konuşuyorlar. Tabi bir üstünlük olacak ya. Hani bir hava olacak da adamın boşuna. Bir şey olmamış falan. Şimdi sıradan konuşsa biraz şey olacak yani. Bir şeyli konuşuyor yani biraz. Ne var var değil. Şimdi bu zat da mezun olmuş ya okuldan. Çıkmış tabi geliyor memleketine artık. Vazuna sihat edecek halka Merkebinle haber geliyor tabii. Merkebini bir yerde park ediyor, duruyor. Bir ağaçın uçur ağacı altında yatıyor. Hayvanı da bağlıyor. Yatıyor, uyuyor biraz. Uyuduktan sonra kalkıyor, bakıyor. Merkep yok. Ulan eyvah! Arabayı çalmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Merkep yok. Bulamayınca tabii bakıyor yaşlı bir amca. Orada çift sürüyor. Şimdi ona ne demesi lazım bu adamın? Siz olsanız ne dersiniz? Amca affedersin bir eşek gördün buralarda. <gülüyor> Sorusu mu olması lazım adamın? O şimdi böyle demiyor da. Beyefendi amca diyor. Ben denizginacı racı altında habu gafletteyken Şimendifer Saadem gayiptere karışmış. <gülüyor> Tarafınızda hücreti vuku bulmuş ise rüyet görmek demek Arapça. Tarafınızda hücreti vuku bulmuş ise bana bildirim arz ve ister ederim. <gülüyor> Güzel bir tabir ama o adamla değil. Yani bu iyi bir adamıyla konuşursun böyle. <gülüyor> ulan diyor, bu adam diyor, bana diyor tarlanın tapusunu soruyor bence. Ben diyor, ben diyor 40 senedir bu tarlayı işlettim tapusunu bana kimse sorma diyor, bu nereden çıktı diyor, buna bir tane sopa yazıyor. adam sopayı yiyince, amca diyor, bir eşek gördün mü buralarda diyor. Abi oğlum, niye öyle söylemiyorsun sen? Eminden de beri diyor, beni şaşırttın, başka şeyler korkuttun diyor bana. İşte Mesele bu kardeşler. İşte bu Risale-i Nur öyle yapmıyor yani. Eğer desen, eğer desen... Mesela... Hemen meseleyi bağlıyor... Adam bir sefer derse geliyor... Erke, ertesi sefer... iki kişi daha yanında getiriyor... Bakıyor onların yüzüne... Memnun <gülüyor> oldunuz mu? Tabii ya... Bir haftaya dön, Bir şeyini de getirelim... Benim bacağına da getirelim... O keratayı da getirelim... Getirin... Ha böyle yani... Ama şimdi adam gelse burada... Öyle bir şey ki... Anlatılıyor... Anlamıyor kendisi... Kendisi anlamıyor bundan... Bir daha gelmez ya ettim anlayamadım ben bir şey şahsen falan. der gelmez ama bu kitaplar öyle yapmıyor işin bütün güzelliklerini onun kavrayacağı şekilde izah ediyor bütün geçmişlerimizin ruhları için ve üstadımızın ruhu için vefat eden bütün ağabeylerimizin ruhları için bir aşki şerif okuracak gel hafız. ya buraya gel Allah <Sülüyor> <Sülüyor> min <Sülüyor> I Luna, oh elhamdülillahi el ve salatu vesselam ve, ve, ve imanın nuruyla nurlandır Gönüllerimizi muhabbetullah, ve muhabbet-i Resulullah ile Bizleri iki cihanda aziz Bizleri kendine kul Kur'an'a talebe, Resul'üne ümmet eyle ya Rabbi. Amin. Son nefeste bizi imanla husuruna al ya Rabbi. Amin. Ya ila el alemin ya rahmet rahimin okunan Kur'an-ı Kerim'den ve yapılan sohbetten asılan ecrümen mensubatı başta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin aziz ve şerif ruhuna ve bütün peygamberlerin ruhlarına hediyeledik Rabbim sen vasıl eyle. Amin. Her birerlerini bizlere ruz-i mahşerde şefaatçi kıl ya Rabbi. Sahabe-i kiram haseratının her birerlerinde ruhlarına hediyeledik Rabbim sen vasıl eyle. Amin. Bütün evliyaullahın asliyaullahın ruhlarına da hediye edildik sen vasıl Buraya uzaktan yakından teşrif eden kardeşlerimizin ayrıca irkihal etmiş bütün akrabayı talukatının ruhlarına hediye edildik bu manevi sofradan onları da hissedar eyle. Sübhane Rabbine Rabbin İzzet Amma'ya koon ve selamın namaz